Tatar, Ordunov'a daha manalı bir ifadeyle baktı ve sinirlenmiş gibi tekrar süpürmeye başladı. Meseleyi halletmiş bir adam tavrıyla, gizemli bir biçimde Ordunov'a yaklaştı ve anlamı gayet açık olan bir el hareketi yaparak, böyle işte. ''Nasıl, ne demek bu?'' ''Kafadan sakat.'' ''Ne? Aklı yerinde değil, kaçırmış keçileri.'' kapıcı daha gizemli bir sesle tekrarladı. ''Hasta! Mavnası vardı büyük mavnalardan, tam üç tane.'' Volga üzerinde çalıştırıyordu. Ben de Volgalıyım. Fabrikası da vardı, yandı. Adam da aklını kaçırdı. Deli mi? Ah, yok yok. Tatar tane tane konuşarak cevapladı. Deli değil. Akıllı adamdır. Bilir her şeyi. Çok kitap okudu. Okudu, okudu, her şeyi okudu. Ve gayipten haber vermeye başladı. Her gelen iki ruble verdi, üç ruble verdi. Kimi kırk ruble verdi ama... ''İstemezsen sen bilirsin tabii. Kitabına bakar, her şeyi görür ve tüm gerçekleri söyler ama parayı peşin alır. Parayı almadan hayatta söylemez.'' Muri'nin ilgilendiği konulara gereğinden fazla giren Tatar keyiften güldü. ''Yani gelenlere büyü yapıp fallarına falan mı bakıyor?'' Hmm, diye mırıldandı kapıcı ve hemen başıyla onayladı. ''Doğru çıktı söylediği şeyler. Tanrı'ya dua ediyor, çok ediyor. Bu yüzden ona inanıyorlar.'' Tatar eliyle yine aynı hareketi yaptı. Tam o sırada diğer avludan biri kapıcıya seslendi. Kısa boylu kamburu çıkmış, saçları ağarmış, gocuklu bir adam göründü. İnleyerek, sendeleyerek yürüyor, yere bakıyor ve kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Görünüşe bakılırsa bunak bir ihtiyardı. Efendi, efendi geldi diye kapıcı telaşla fısıldadı. Ordunava başıyla selam verdi ve kasketini hızla çıkarıp ihtiyara doğru koştu. Adamın yüzü Ordunov'a hiç yabancı gelmemişti. Hatta sanki kısa bir süre önce bir yerlerde karşılaşmışlardı. Yine de bunun hiç de şaşırtıcı olmadığını düşündü. Aldudan çıktı. Kapıcının madrabaz arsız biri olduğunu düşünüyordu. Aylak herif resmen benimle pazarlık etti diye düşündü. Tanrı bilir daha neler göreceğiz. Bunları avludan çıktıktan sonra söylemişti. Yavaş yavaş başka şeyler düşünmeye başladı. Keyfi yerinde değildi. Hava puslu ve soğuktu. Kar serpiştiriyordu. Genç adam yeniden ateşlenmeye başladığını hissetti. Ayağını bastığı yer sallanıyor gibiydi. Aniden rahatsız edecek kadar tatlı, yüksek perdeden, titrek tanıdık bir ses, iyi sabahlar diledi. ''Yaroslav İliç'' dedi Ordunov. Karşısında dinç, kırmızı yanaklı... Otuz yaşlarında görünen, kısa boylu, gri gözleriyle yaltaklanarak bakan bir adam duruyordu. Ve giyinişine gelince Yaroslav İliç her zamanki gibi giyinmişti. Nazik bir tavırla elini uzattı. Ordunov, Yaroslav İliç tam bir sene önce tesadüfen neredeyse sokak ortasında tanışmıştı. Bu pek de yakın olmayan tanışıklığın rastlantıdan başka bir nedeni de Yaroslav İliç'in her yerde iyi, soylu, her şeyden önce eğitimli, en azından yetenekleri ve tavırlarıyla yüksek sosyeteye girebilecek kişilerle ahbaplık kurmaya olan garip tutkusuydu. Yaroslav İliç'in sesi tatlı bir tenor olmasına rağmen dostlarıyla belki de alışkanlıktan, anlaşılır, güçlü ve emredici bir tonda duraksamadan konuşurdu. ''Hayrola?'' diye Yaroslav İliç içten coşkulu bir sevinçle bağırdı. ''Burada oturuyorum. Uzun süredir mi?'' Yaroslav İliç sesini perde perde yükselterek devam etti. Hiç haberim olmadı komşuyuz yani ben de artık buralardayım. Riyazan'dan döneli bir ay oldu. Nihayet sizi yakaladım eski ve asil dostum dedi ve iyi yürekli saf bir tavırla güldü. Sergeyev diye heyecanla bağırdı. Beni Tarasov'un orada bekle ben gelmeden çuvalları dokunmasınlar. Olsufyev'in kapıcısını da gönder söyle bir saat içinde yazıhaneye dönmüş olsun ben de bir saat sonra geleceğim. Yaroslav İliç, alelacele bu emri verdikten sonra kibarca Ordunov'un koluna girdi ve onu en yakındaki lokantaya götürdü. Bu kadar uzun bir ayrılıktan sonra baş başa iki çift laf etmeden hayatta bırakmam sizi. Çalışmanız nasıl gidiyor? Son derece saygılı bir tavırla ve sesini gizemli bir biçimde alçaltarak sordu. Yine bilimle mi ilgileniyorsunuz? Evet, her zamanki gibi diye cevap verdi aklına parlak bir fikir gelen Ordunov. Çok asil bir insansınız Vasilyev Mihalovic. Gerçekten çok asil. Yaroslav İliç bunları söylerken Ordunov'un ellerini kuvvetlice sıkmıştı. Toplumumuzun gurur kaynağı olacaksınız. Koyulduğunuz yolda Tanrı yardımcınız olsun. Tanrım, sizinle karşılaştığıma ne kadar sevindim anlatamam. Kaç kere aklıma geldiniz, kaç kere kendi kendime, nerede şu bizim iyi, Ali Cenap şakacı dostumuz Vasilyev Mihalovic diye düşündüm. Özel bir odaya geçtiler. Yaroslav İliç meze söyledi. Vodka sipariş etti ve duygu dolu gözlerle Ordunov'a baktı. Son görüşmemizden sonra çok okudum. Utangaç ama kendini beğendirmeye çalışan bir tavırla konuşmaya başladı. Puşkin külliyatını devirdim. Ordunov dalgın dalgın Yaroslav İliç'e baktı. İnsanın tutkularının olağanüstü bir betimlemesi ama her şeyden önce size şükranlarımı sunmama izin verin. Son derece yerinde görüşlerinizle bana yol gösterme asaliyetini gösterdiniz. İltifat ediyorsunuz. Hayır, lütfen izin verin. Doğruları söylemeyi severim ve en azından içimdeki bu duygunun körelmemiş olmasıyla gurur duyarım. Rica ederim. Kendinize haksızlık etmeyin ve ben aslında... Hayır efendim, kesinlikle doğruyu söylüyorum. Yaroslav İliç beklenmedik bir hararetle itiraz etti. ''Sizinle karşılaştırıldığında ben kimim ki?'' ''Doğru değil mi efendim?'' Ah, ''Tamrı aşkına lütfen.'' ''Öyle efendim öyle.'' Bir sessizlik oldu. Tavsiyenize uyarak pek çok kaba insanla ahbaplığımı kestim ve bazı kaba alışkanlıklarımı bıraktım. Yaroslav İliç biraz utangaç ve kendini sevdirmeye çalışan bir sesle devam etti. ''İşten arta kalan zamanda çoğunlukla evde oturuyorum. Akşamları da elime geçen yararlı bir kitabı okuyorum ve tek arzum Vasilyu Mihailoviç, vatanıma elimden geldiğince faydalı olabilmek. Sizi her zaman son derece asil bir insan olarak gördüm Yaroslav İliç. Her zaman içimi ferahlatırsınız. Çok asil bir genç adamsınız.'' Yaroslav İliç, Ordunov'un elini hararetle sıktı. ''Siz içmiyor musunuz?'' diye sordu heyecanı biraz yatışınca. Maalesef biraz hastayım. Hasta mısınız? Gerçekten mi? Uzun süredir mi nasıl oldu? Nasıl hastalandınız? Arzu ederseniz sizi hangi doktora gidiyorsunuz? Arzu ederseniz hemen özel doktorumuza haber vereyim. Hemen bir saat giderim. Çok yetenekli bir doktordur. Yaroslav İliç şapkasını almıştı bile. Çok teşekkür ederim. Ne doktora giderim ne de doktorlardan hoşlanırım. Neden efendim? Neden böyle diyorsunuz? Çok yetenekli, çok iyi eğitim almış bir doktordur. Yaroslav İliç yalvarırcasına devam etti. Daha geçen gün ama isim verin anlatayım Aziz Vasily Mihalovic. Birkaç gün önce bir tesviyeci geldi. Elime dedi, çalıştığım aleti elime batırdım. Tedavi eder misiniz? Talihsiz adamın kangren olma tehlikesini gören Semyon Paftnutic, iltihaplanmış uzvu kesip adamcağızı kurtardı. Gözlerimin önünde yaptı ama bunu öyle hasil, yani mahirane yaptı ki insanın içinde acıma duygusu olmasa, İlgi çekici bir şey gibi zevkle seyredilebilir. Peki siz nerede ve nasıl hasta oldunuz? Taşınırken oldu. Yeni ayağa kalktım. Ama hala çok hastasınız. Dışarı çıkmamalıydınız. Demek o evde kalmıyorsunuz artık. Neden ayrıldınız? Ev sahibem Peterbuk'tan ayrıldı. Domna Savişna mı? Gerçekten mi? Ne iyi ne soylu bir kadındı. Bilir misiniz o kadını özenlemiş gibi sayardım. O kadının neredeyse son günlerine gelmiş yaşamında atalarımızın görkemli günlerinden kalma bir şeyler parıldıyordu. Ve o parlak geçmiş, sanki onun o ak düşmüş saçlarında vücut buluyordu. Yani bundan şunu, yani bu anlarsınız, şairane bir şey. Yaroslav İliç korka korka sözlerini tamamladı ve kulaklarına kadar kızardı. Evet iyi bir kadındı. Peki şimdi nereye taşındığınızı öğrenebilir miyim? Buraya yakın, Koşmarov'un evine. Onunla tanışmıştım. Azametli bir ihtiyardır. Yakın dost olduğumuzu söyleyebilirim. Asil bir adam. Yaroslav el için dudakları mutluluktan neredeyse titriyordu. Bir bardak vodka ve pipo istedi. Müstakil bir daire mi tuttunuz? Hayır, tek başıma değilim. Kim var başka? Belki onu da tanıyorumdur. Murin adında bir tüccar. Uzun boylu bir ihtiyar. Murin, Murin. Arka avluda tavuççunun üstünde oturan değil mi? Evet, evet, arka avluda kim? Hmm, rahat mısınız bari? Daha yeni taşındım Yani demek istiyorum ki Tuhaf bir şeyler fark etmediniz mi Aslında Tabi odanızı beğendiyseniz Rahat edeceğinizden eminim Bunu belli bir maksatta söylemedim Ama karakterinizi biliyorum İhtiyar tüccar hakkında ne düşünüyorsunuz Çok hasta birine benziyor Evet sağlığı oldukça bozuk Ama başka bir şey fark etmediniz mi Onunla konuştunuz mu Çok az o kadar yabanıl Hırçın bir adam ki Hmm, Yaroslav İliç düşünceye daldı. Talihsiz bir adam dedi Yaroslav İliç sessizce. O mu? Evet, hem bahsiz hem de oldukça garip ve ilgi çekici bir insan. Tabii eğer sizi rahatsız etmiyorsa bu konuya dikkat çektiğim için beni bağışlayın. Ama ben de çok merak etmiştim. Aslında ben de merak ediyordum. Kim olduğunu öğrenmeyi ben de çok isterdim. E sonuçta birlikte oturuyoruz. Dinleyin o zaman. Bu adamın vaktiyle çok zengin olduğunu söylerler. Bir zamanlar ticaretle uğraştığını muhtemelen siz de duymuşsunuzdur. Bazı talihsizlikler yüzünden fakir düşmüş, yük dolu birkaç mavlası fırtınaya yakalanıp parçalanmış. Anlatılanlara göre yakın ve çok sevdiği bir akrabasının işlettiği fabrikası yangın felaketine uğramış. Akrabası da alevlerin arasında kalıp ölmüş. ''Korkunç bir kayıp değil mi efendim?'' Murin anlatılanlara göre o günden sonra büyük bir ıstıraba düşmüş. Aklını kaybetmesinden korkmuşlar. Gerçekten de Volga üzerinde ticaret yapan başka bir tüccarla geliştiği kavgada öyle garip ve beklenmedik, aklı başında bir insanın yapmayacağı şeyler yapmış ki benim bile artık deli olduğuna inanasım geliyor. Tuhaflıkları hakkında bir sürü şey duydum. Nihayet öyle garip, hatta talihsiz bir şey olmuş ki buna ancak felin sillesini yemeyiz.